...turuncu senaryoları seyretti. Gürcistan'ın gül devrimi peşinden gelen turuncu devrimlere örnekti. Aradan 4 yıl geçti. Rusya'nın güneyden çevrelenmesi harekatına devam ediliyor. Gelin Titlis'e gidelim. Gürcistan'ın tam ortası. Özgürlük meydanı bu adı Gürcistan Sovyetlerden ayrılınca almıştı. O gün bugün bu meydan rahat yüzü görmedi. 2007 Kasım'ından beri yine kaynıyor. Muhalefet sık sık özgürlük meydanını dolduruyor. Meydan sert görüntülere sahne oluyor. 2005'te Gül Devriminin zaferini kutlamak için Tiflis'e gelen George Bush konuşmasını bu meydanda yapmıştı. Bu meydan daha önce Lenin adını taşıyordu. Gürcü halkı Lenin heykeli yıkarak özgürlük için kan döktü. Güller taşıyarak yozlaşmış yönetimi devirmeyi başardı. Gürcü halkı ...demokrasi ve özgürlük uğruna nasıl mücadele edilmesi gerektiğini herkese gösterdi. Gül devriminin lideri Mihail Sakaşvili bu iltifatlara şu sözlerle yanıt verecekti. Siz dünya lideri, yeryüzünün özgürlük ve demokrasi savaşçısınız. O zaman güller henüz solmamıştı. Tiflis'te bir umut havası vardı. ...aradan dört yıl geçti. Daha İşte o mecliste Gürcistan milletini temsil edenleri izliyorum. Meclis toplantısında mutsuz muhalefet ve huzursuz iktidarın patlamaya hazır bir bombanın üzerinde oturduklarını düşünüyorum. Parlamento sözcüsü Cemal İnaişvili durumu özetliyor. What do they want? Muhalefet ne istiyor sizce? İktidarı mı? of course, Tabii, her muhalefet iktidarı ister. Parlamento'da koltuk ister. Adaylarının kabinede olmasını ister. Bu son derece normal bir süreç. But it's a normal process, I mean. But in the İyi de muhalefetin iktidardan farklı bir ekonomi politikası var mı? Or for the foreign policy. Dış politikada, ekonomi politikalarımızda bir fark yok. Hükümetin icraatlarını muhalefet de destekledi. Bazı ufak fikir ayrılıkları vardı. Bazı reformlara karşıydılar. Ama genel anlamda hükümetin programını onlar da desteklediler. Bugün parlamentoda oturanlar gençliklerini Sovyet rejiminin çöküş döneminde yaşamışlardı. Liberal ekonominin özlemiyle yanmışlardı. İnayiş dediği gibi iktidar mücadelesine girenlerin aralarında liberal ekonomiye iştah bakımından hiçbir fark yoktu. İşte Birleşik Muhalefet'in önde gelen isimlerinden milletvekili Levan Berdzenişvili. İktidarla aralarındaki çekişmeyi anlatıyor. Neden bir muhalefet var? Neden mi muhalefet var? Birleştiğimiz zaman amacımız Şevart Natsesiz ve Avaşist sesiz bir Gürcistan'dı. Şimdi Şevart Nassiz ve Avaşist yok. Ama yaşam tıpkı o zamanki kadar kötü. Bağımsız basın yok. Bağımsız yargı yok. Neden mi muhalefetiz? Çünkü yola çıktıklarımız devrime ihanet etti. Biz gül devrimini savunuyoruz. Ama Sakaşvili'ye karşıyız. Çünkü Şevartmars ise iyi değildi. Ama Sakaşvili... Ondan da beter. For example, are you complaining? I mean, do you have any Peki, siyasi ve ekonomik anlamda ülkelerden farkınız nedir? Cumhurbaşkanı Sarkozy'le Batı politikaları yanlısı. Siz de Batı yanlısı değil misiniz? you for example, are you side of the west as well? Yes, of course we are. Asıl biz Batı yanlısıyız. Sarkozy Batı taraftarıymış gibi gözüküyor ama o Batı'nın samimi bir taraftarı değil. Asıl biz batılıyız diyenler kran kırana bir mücadelenin içine girdiler. Sokaklar her gün muhalefeti ağırlamaya başladı. İktidarın sert tavrı destek arayışını arttıracaktı. Muhalefet liderleri sık sık Amerika'nın, Avrupa'nın yolunu tutmaya başladılar. İktidar koltuğuna geçmeli ve gerçek demokrasiyi kurmalıydılar. Batının onayını arıyorlardı. Bütün bu çekişme sırasında acaba sokaktaki adam ne yapıyordu, nasıl yaşıyordu? Ana Cadde'de bir öğleden sonra, Diflis'te hala geçmişte yaşayan kaybolmuş karakterler ve umuda sarılı gençler bu oyunun yazarını arıyor. Muhalif Milletvekili Levan halkın yüzde doksanı aç diyor. Dayanamayıp soruyorum. Neden üretimden hiç söz etmiyorsunuz? Fabrikaların kapanmasından, işsizlikten şikayetiniz yok mu? Söz etmiyorum. Çünkü bunlar sadece Sarkaşvil'den kaynaklanan sorunlar değil. Bütün ülkenin sorunu bunlar. İşsizlik Gürcistan'daki en büyük sorun. Bütün Gürcüler işsiz. Belki tüm nüfusun %10'u normal seviyede maaş alıyordur. Nüfusun %90'ında para yok. Halkın içinde bulunduğu durum muhalefet için verimli bir topraktı. İş çözüme gelince... O zaman işsizlik için Sarkaşvili'yi suçlamıyorsunuz. But I am not sure he. Evet, suçluyoruz. Ama fabrikaları onun açması gerekmiyor. Çünkü benim siyasi görüşüm de son derece özel sermayeci. Yani liberal. İktidar da muhalefet de sonuna kadar liberaldi. Özelleştirmeler hepsinin önceliğiydi. Özelleştirmeler sonucu Gürcistan'da çalışan fabrikalar yok denecek düzey Şimdi Tiflis'te sadece inşaat sektörü patlamadaydı. Her yerden mantar gibi alışveriş merkezleri, lüks konut, yol ve köprüler, büyük oteller, plazaların inşaatları yükseliyordu. Gürcülerin anası Kartulyana, bir oligarkın uzay üstüne benzeyen yeni inşaatının dibinde dikiliyordu. Müzik işte bu binaların yapımında çalışan vasıfsız işçiler gün boyu bir köprünün altında beklerler. Burası amele pazarı. Onlar bir zamanlar büyük fabrikaların işçileriydiler. Şimdi inşaatlarda yemliğe karşılığı çalışabilmek için günlerce beklemekteler. Ne yapıyorsunuz burada? Hakimimiz yok var o. İş arıyorum. Şey Tel örgü ne? fabrikasında çalışıyordum, o fabrika kapatıldı. Ne kadar <gülüyor> 10 yıl. Badri, Temori ve diğerleri aslında yıllardır beklemedilerdi. Hepsi yakın yerleşimlerden tipise iş umuduyla gelmişlerdi. Saatim Muş'a. İş bulamıyoruz. Bir zamanlar kendi yörelerindeki fabrikaların işçileriydiler. Yıllardır Tiflis'in kargaşasında birkaç kişi bir odada ekmek parası peşindeler. Alex Rondeli, hükümete yakın Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı, Dışişleri Eski Danışmanı. Gürcistan siyasetinin en güçlü figürlerinden biri. Hükümet binasına bitişik üç katlı modern ofisin toplantı salonunda Gürcistan ekonomisini anlatıyor. What kind of production? Gürcistan ne üretiyor? No, now it's very different. Sovyet döneminden çok farklı bir durumdayız. Gübre üretiyoruz. Şaraplar, şuruplar üretiyoruz. Jam, syrups, wines. Eskiden ne üretiyordunuz? Eskiden jet savaş uçağı parçaları üretiyorduk. Bilgisayarlar, elektrikli lokomotifler, makine parçaları üretiyorduk. Sovyet sistemi böyleydi. Şimdi bu büyük fabrikalar öldü. Biz de yeni duruma uyum sağlamaya çalışıyoruz. Belli mali koşullara kavuşanlar için duruma uyum sağlamak kolay olabilirdi. Ama ya diğerleri? Bakın burası Tiflis'in Kuru Köprü Mahallesi. Gürcücü adı da bu, Kuru Köprü. Buradaki pazarda Rus ve Ermeni satıcılar var. Onlar Gürcistan'daki ekonomik krizden en çok darbe alanlar. Nereden buldunuz bunları ya? Yani? Nereden geliyor bunlar? Evimden getirdiğim ıvır zıvır bunlar. Peki eskiden emekli mi? Pensiyon, pensiyoner. Emekliyim. Esene. Ne iş yapardı? Aa, no, fabrikada çalışırdım Hangi fabrikada? Elektro otomat fabrik fabrikası Ayda 40 dolar emekli maaşı alıyorum Yetmiyor, eşyalarımı satıyorum Orada saatler geçirdik Onlarca kişinin sözleri birbirinin kopyası gibiydi Size birkaç örnek derledik 50 yaşındayım, mühendisim. Bir fabrikada çalışıyordum, fabrika kapatıldı. Bu 10 yıl önceydi. Ne fabrikasıydı? Rusya'nın askeri sanayi için bilgisayar aletleri yapıyorduk. Sovyetler Birliği dağılınca o da kapatıldı. Golvaz'da zorunlu emeklilerden biriydim. Reservatoru. Eskiden bu eserlerin tamir ve bakımını yapıyordum. Bir zamanlar burada restorasyon kurulu vardı. Antika eşyalar oraya gelirdi. Biz onarırdık. Nasıl görüyorsunuz değişimi? Yani Sovyetlerden sonraki değişim. Sovyetler Birliği öldü. Biz de öldü. ekonomik olarak hala Rusya'ya bağlıydı ama siyasi olarak Batı'yla nişanlıydı. Muhalefet milletvekili o dönemdeki Schwartnadze politikalarını şöyle özetliyordu. Schwartnadze zamanında fikir şuydu. Amerika, ne Rusya, Türkiye, Amerika olmayacak, Rusya olmayacak, Türkiye olmayacak ama hepsi olacak. Hem Amerika, hem Rusya, hem Türkiye. Şevatnasya'ya göre Ocak ve Şubat ayında tarafsızdık. Mart-Nisan ayında ve yaz boyunca NATO yanlısıydık, Amerikancıydık, sonbahardan itibaren yine tarafsızdık. Yani Rus yanlısıydık. Şevatnasya'nın düşüncesi buydu. Çok eski çağlardan beri Gürcü krallarına has bir fikirdir bu. Gürcistan uzun zamandır bir tünelden geçiyordu. Zaza, ana caddede renkli ithal ürünlerin satıldığı mağazaların önünde geçmişi hatırlıyor. Ekmek kuyruklarında saat sabah 4'te ekmek kuyruğuna inerek sabah 9'a ona kadar ekmek kuyruğunda 1-2 ekmeği alabiliyorduk. Çok berbat durumdaydık. Yani o zaman elektrik yok, gaz yok. O dönemde 4,5 milyon nüfuslu ülkeden 1 milyon kişi Rusya'ya göç etmişti. Dönen çarp bir anda durmuş. Fabrikalar, devlet işletmeleri birkaç sene içinde kapılarına kilit vurmuştu. Sovyet Birliği içerisinde çalışmamak yasaktı. Herkes çalışmak zorundaydı. Bir de eşitlik ilkesi gibi bir şey vardı. Tabii ki Sovyet Birliği dağılınca bu mecburiyet çalışmak gibi böyle bir ilke kalktı ortadan. Ama Sovyet Birliği'ne dağılmanın ardından gelen ekonomik kriz bu insanları sokağa attı. Ve yeni koşullarda ise kendileri bulamadılar. Yani merkezi yeni... hükümete bağlı işyerleri evet, vardı mı? Evet merkezi ama hükümete, hükümete bağlı işyerleri mesela bir fabrika bir metalurji fabrikası. Gürcistan'da kendi malları Rusya'ya üretiyor. Rusya'dan bu parçaları getiriyor. Bağlıydı birbirlerine e, tüm bu ekonomisi. Zincir kırıldı. Zincir kırıldı. Gürcistan'da özgürlüğün 13. yılında Şevart Nartre'nin koltuğuna Serkaşvili oturacaktı. Çok gençti, Amerika eğitimliydi, 27 yaşında belediyecilikle işe başlamış, meclise girmiş, 36 yaşında iktidara geçmişti. Dört yıl önce onunla konuşurken hızla gelişen olaylar için şöyle demişti. 27 yaşında parlamentodaydınız, 36 yaşında cumhurbaşkanısınız. Dünyanın en genç başkanlarından biri olmalısınız. Küçük yaştan beri buraya gelmeyi düşündünüz mü? politikaya girerseniz düşünürsünüz ama benim durumum farklıydı oldukça karmaşık şartlar beni buraya getirdi karmaşık şartlar parlamento sözcüsü Cemal İnayişvili için de geçerliydi o 2004'te poti liman müdürüydü Nişan'ın okul arkadaşıydı şimdi parlamento sözcüsü 2004 yılın her şey değişti, aradan 4 yıl geçti. Şimdi yine bir şeyler değişiyor, bir güç oyunu oynanıyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Reformlar halka demokrasiye, özgürlük, iş ve aşk getirdi değil mi? Tabii süreçte belli etkenler var. Gül devriminin ardından Sarkaşvili ülkeyi son derece fakir ve kötü bir durumda devraldı. Bütçe sıfırdı. Ülkede hiçbir yatırım yapılmamıştı. İşsizlik çok yüksek oranlardaydı. Her şeyi bir günde ya da birkaç yılda değiştirmek imkansız. Ama o yıllarda da halkın servetiyle zenginleşmiş bir elit tabaka yönetimdeydi. Oligarşi, bürokrasi sarmalı birilerini zengin ediyor. Çoğunluk içinse artan tek şey yoksulluk oluyordu. Batı hayranı elit batının desteğini almakta gecikmeyecekti. Amerikan eliyle siyasi bir rejim Gürcistan'a ithal edilecekti. George Soros, Gül Devrimi'nin akabinde televizyon ekranlarında pek de diplomatik olmayan bir dille rejim ithalatını nasıl yaptığından söz edecekti. Hem iktidara hem muhalefete hem muhalif Alexander Çoçay'a Soros'un ünlü açıklamasını soruyorum. Biliyorsunuz Soros ekranlarda Gül Devrimi'nin kendi esiri olduğunu kaba bir dille söylemişti. Gürcistan Meclisi'nde biraz para dağıttım rejimi değiştirdim demişti. Siz buna şahit olanlardan birisiniz değil mi? Evet, bu olay gizli saklı bir şey değildi ki. Bunu herkes biliyor. Soros da bunu açıkça defalarca söyledi. Gürcü bakanlara maaş verdiğini basında telaffuz etti. Gürcü bakanlar faaliyetlerinin ilk iki yılı boyunca Soros Vakfı'ndan maaş aldılar. Ama şu anda buna ihtiyaçları yok. Kendilerine öyle finansal kaynaklar oluşturdular ki dış yardıma ihtiyaç duymuyorlar. Gürcistan'da Soros'un etkisi çok büyüktür. Özellikle oluşturduğu sivil toplum örgütleri çok etkilidir. Şimdi Soros parasını bu sivil toplum ana vermektedir. Bir yanda Amerika'nın çıkarları, öbür tarafta Avrupa Birliği yetkililerinin çalışmaları, Ürdün'de çeşitli muhalif gruplar içinde yankı buluyor. İşte Kubas, Sarıköy. Gürcistan'ın yüzü Avrupa'ya dönüktür. Biz Avrupa'nın benimsediği değerleri benimsiyoruz. Avrupa, liberal ekonomiyi benimsemiştir. Biz de bu çizgide gidiyoruz. Neden Avrupa öyle yapıyor diye siz de öyle yapmak zorundasınız? Çünkü biz Avrupa'nın bir parçasıyız. Bazı siyasetçiler, tarihçiler, Kafkasya'nın Avrupa'da değil, Asya'da olduğunu söylerler. Ama biz Gürcüler, Gürcistan'ı Avrupa içinde görüyoruz. Çünkü biz onlarla aynı değerleri paylaşıyoruz. O, Gürcistan için en iyi rejimin anayasal monarşi olduğunu iddia ediyor. Gürcistan'ın ne kadar Avrupalı olduğunu anlatıyordu. Böylece coğrafi tanımlarda oynak bir zemine oturuyordu. Yarın öbür gün Asya'nın ortasından birileri, burası Avrupa derse şaşırmamalı. Sarikider ve temsil ettiği grup, Tek yol Avrupacıydı ve muhalefet planını şöyle açıklamıştı. Tüm dünya görecek ki Sakaşvili Gürcistan'da istikrar ve huzurun garantisi değildir. Batı Şevart de desteklemişti ama donu bulamadı. İstikrarı sağlayamadı. Şimdi Saakhaşfeyle de istikrarı getiremiyor. İşte biz istikrarsızlığın yayılmasına yardımcı oluyoruz. Bu dönem çabuk kapansın diye. Acaba tüm bu tartışmalara Tiflis'teki Amerikan Büyükelçisi John Teft'in yorumu neydi? İç politikalarında sorunlar var. Ama dış politikalarla ilgili bir uyuşmazlık yok. En önemlisi ekonomik konularda uyuşmazlıkları yok. Meclis'teki temsilcilerle ilgili problemler var. Hepsi bu. Rusya'da siyaset ardı ardına kazalar yapmıştı. Batı'nın yardımıyla ilerliyordu. Batı'nın yardımı demokrasi projesiydi. NATO'ya davetti. Avrupa Birliği hayaliydi. Bu hedef genç ve aydınlar, iş dünyasının parlak çocukları ve ülke yönetiminde söz sahibi olacak gibi görünenler arasında yaygınlaştırılacak ve tabana doğru yayılmasına çalışılacaktı. Demokrasi projesi uygulaması Gürcistan'da daha Sovyetler dağılmadan başlamıştı. Georgi Kutishvili batıcı bir sivil toplum örgütünün ileri geleni. Amerika'nın hedef ülkelerde akademisyenlerle olan ilişkilerine kendini örnek veriyor. Before Soviet Union dissolved. Sovyetler Birliği almadan önce ben çatışmalı bölgelerle ilgilenmeye başlamıştım. Yurt dışıyla bilimsel konularda işbirliği yapıyordum. Bağlantılarım vardı. 1989'da Amerika'ya davet edildim. Sorumlu ülke ve bölgelerde ara buluculukla ilgili dersler vermeye başladım. Gitmeden önce Tiflis İktisat Yüksek Okulu'nda da bu dersi veriyordum. Okulun adı şu anda European School of Management. O okulun Gürcistan'daki şubesi gibi. Önce Chicago'daki MacArthur Vakfı'ndan destek almıştı. Gürcistan için o da tek yol olduğu inancındaydı. Bizim yanımızda bir süper güç var. Rusya. Biz küçük bir ülkeyiz ve kendimizi korumamız gerekiyor. Bu açıdan bakınca Avrupa Atlantik bütünleşmesi mantıklı geliyor. Ayrıca Avrupa Birliği'ne dahil olan Doğu Avrupa'daki tüm eski komünist ülkeler önce NATO dediler. First NATO, then European Union. What is the importance of NATO? Bu bölge için NATO'nun önemi nedir? Bu bölgeden ne istiyor NATO? NATO wants NATO, Rusya'yı çevreleyen batıllaşmış ülkeler arasında bir güvenlik çemberi oluşturmayı hedefliyor. NATO ve Avrupa Birliği çerçevesinde Gürcistan kültürü de şekillendirilecekti. Öncelikle gençlere yönelik çalışmaya başladılar. Kitle iletişim araçlarıyla gençlerin beynini yıkıyorlar. Gençlerimizi geleneklerden, büyüklerinden, dedelerinden... Artık ilkeler yok oluyor. Özgürlük geliyor. Özgürlük, serbest piyasa ekonomisi, hat safhada tüketim, bol harcama yani ithal mallara hücum demekti. İşte Tiflis'te bir barda birbirlerine en aşk dolu SMS'i atarak bir telefon şirketinin yarışmasını kazanan iki gencin muhabbeti. Dekor reklam şirketi tarafından ayarlanmış, çocuklar iyi bir ortamda bedava yemek yiyor olmanın sarhoşluğunda. O gece şirketin reklamlarında oynayan aktörün elinden armağanlar alıyorlar. Love SMS. Aşkla ilgili mesajlar attılar. Bu ikisi kazandılar. Biz de şimdi onlara özel bir gece hazırladık. Çünkü onların yazdıkları mesajlar çok fazla duygu ve aşk içeriyordu. Gece bir yanda kumarhaneler, birbirinden lüks araçlarda şık hanımlar beyleri konuk ediyor. Kral Giorgi Tiflis'i seyrediyor. Sabah otelimiz Villa Berika'dan kar altındaki Tiflis'e bakıyorum. SMS yarışmasında kazandığına sevinen çocukları düşünüyorum. Özgürlük meydanında muhalefet mitingleri, kentin yoksul semtlerinde hükümet karşıtı imza kampanyaları var. Gürcistan'ın NATO'ya girişi konuşuluyor. Rus Dışişleri Bakanı geliyor, Amerikan heyetleri hiç bitmiyor. İşte böyle bir Tiflis'te gençler SMS atma yarışı yapıyorlar. Alışveriş merkezlerinden çıkmıyorlar. Yurt dışına kaçmak en büyük hayalleri. <Gülüyor> Nefise bir gün daha bu bölgenin adı Nafpli, yani neftlik. Bir zamanlar Bakü'dan gelen petrol yüklü trenlerin durduğu yer. Şimdi Türk esnafın pazar yeri. Kameranın önüne çıkıyorlar. İstanbul. İstanbul. İstanbul Bir hanım bana Atatürk'e duyduğu sevgiden söz ediyor. Atatürk. Bir demir yolu işçisi ekmek yok diyor. Emekli maaşı yetmiyor. Geçim kaynağımız yok. Emekli maaşı 40 dolar, bir ekmeğin fiyatı yarım dolar. Hifres Üniversitesi'nin kapısında karşılaştığım Nela bana ailesini anlatıyor. Annem mühendisi. Şimdi ne yapıyor? Evde oturuyor. Neden? Çünkü iş yok. Peki ya baban? Babam taksi şoförü. Taksi şoförü. Ama mesleği neydi? Mimar. Peki neden mesleğini yapmıyor? Çünkü iş yok. Para da yok. Biz büyük bir aileyiz. Altı kişiyiz. Müzik Uzaktan iki genç adam bizi seyrediyor. Onlar Tiflis Üniversitesi'nde okuyan iki Türk öğrenci. Şimdi ben evet. üç gündür buradayım. Üç evet. gün içinde beni en çok çarpan şey köprü altındaki amele pazarları, neftlikteki evet. insanların sefaleti, öte yandan çok büyük arabalarda gezenler oldu. Evet. Yani büyük bir, bir uçurumu gelir var. uçurumu var. Evet. Onu siz gözlüyor musunuz? Ya orta tabaka yok yani. Ya en altı var ya en üst var. İkisinin ortası yok yani. Doğruydu, Tiflis'te orta sınıf görünmez olmuştu. Onlardan biriyle Kuru Köprü'de tanışmıştım. Bir zamanlar Kültür Bakanlığı'nda çalışıyordu. Şimdi kızını özlüyor. Küçük tezgahında aile yadigarlarını satıyor. Üniversiteyi Kızım üniversiteyi Tiflis'te bitirdi. Doktora da yaptı ama hiçbir iş bulamadı. Sonunda Rusya'ya gitti. Orada yaşıyor. 60 dolar maaş alıyoruz. Bununla geçirmek mümkün değil. Kızımdan kalan eşyaları satmaya çalışıyorum. Kültür bakanlığında müdürken sık sık Moskova'ya da gidiyordum. Sanat ve kültür olaylarını takip ediyordum. Opera ve tiyatrolarla ilgileniyordum. İşte şimdi buradayım. Yurcistan gazetesi sahibi Süleyman Efendi, 2004'teki ziyaretimde basın sarayında odası olan biriydi. Şimdi soğuk bir odada gazetesine çıkarıyor. Basın sarayının binasının satışa çıkarıldığını söylüyor. Basın yayın evini satmak istiyordular. Yeni Özel biçimde özelleştirme istiyordular. Onu göre o devletin milletiyetini. Ama 40 yıl biz orada olmuştuk. 40 yıl. 40 yıldan sonra hepimiz bir şey yaptılar. Emekli olmayı düşünmüyor mu soruyorum Ben 70 yaşım var Ben emekli olmak istemiyorum Çünkü 55 lirayı al Almak istemiyorum ben Emekliler 55 lari kaç dolar eder Onu mu alıyorlar 40 dolar $40. 40, 40, 40, 40 dolar Yavaşça geçmişi hatırlıyor İnflasyonu bilmiyorduk biz hı hı. Çünkü Sağet kuruluşu Deki rejim üstünde kurulmuştu hı hı. Onun Ekonomikası da, siyaseti de, ele əhalinin durumu da, rejim üstünde. Sen bu rejimden adımını kenara koyabilməzdin. <gülüyor> Ve bu inşaf bir selam hətt üzrə Ama Sovyet devletinin başçıları subyektif şərait yarattılar, subyektif səbəb üzründən Sovyet Hakimiyyətini dağıttılar. İyi de Süleyman Bey, şimdi burada bu Gül Devriminden sonra... E Gene Gürcistan'da Rusya ile Amerika arasında kaldı. Bir yanda Rusya, bir yanda Amerika çekiştiriyorlar Kafkasya'yı. <gülüyor> Öyle değil mi? Öyle değil. Çünkü herkesin hansı ülkeye gidirse gitsin özünün marağı var. Evet. Kendi çıkarına gidiyor her biri. Her biri özünün milli çıkarını koruyor. Milli çıkarını güdür. Her şey demokrasi vaadiyle başlamıştı. Yolsuzluk ve yoksulluk hat safhadaydı. 2004'te eline gülü alan coşkuyla sokaklara fırlamıştı. Demokrasinin ne anlama geldiği bile belli değildi. İsteyen istediğini söyleyecek, yazıp çizecek, özgür işi ortamında kendi işletmelerine sahip olacaklardı. Hayaller bunlardı. Alex Rondeli'ye soruyorum. George's, Yizit Demokrasi. Kürcistan'da demokrasi var mı? Gelişiyor. Sovyet idaresiyle kıyaslarsak kesinlikle var diyebilirim. Nasıl tarif ediyorsunuz Gürcistan'daki demokrasiyi? Herkesin istediğini yazıp söylemesi mi? Ya. Evet. Ama o zaman işlerini kaybediyorlar. Yok canım illa öyle olmuyor. Söz gelimi gazeteci Tagamarat'ı söylemlerinden dolayı işini kaybetti. Ayrıca İmed'i televizyonu da kapatıldı. İmed'i televizyonu biraz aşırı gitti. Bu yüzden onu örnek olarak veremeyiz. Bu yüzden onu örnek olarak veremeyiz yani özetle bazı şeylere müsaade edemiyor. no. Öyle demeyelim. definitely. Bu genç hükümet biraz sert. Zaman zaman otoriter bir hava estirebiliyor. Sometimes they tend to be more authoritarian. But they ancak Gürcistan'ı mümkün olan en kısa sürede demokratik bir ülke haline getirme, pazar ekonomisi oluşturma ve NATO'ya üye yapma görevine sadakatle bağlılar. Bir tesadüf eseri Tiflis'in alevli gündeminde görüşleri ilk elden alma imkanına kavuşuyorum. Çekim günün sonunda Marriott Otele girince Avrasya Yahudi konferansı tabelasıyla burun buruna geliyorum. O gece Tiflis'e gelen İsrailli ve Amerikalı konuklar için Amerikan Büyükelçisi bir davet veriyor. Bu bir ilk. Amerika'nın ve İsrail'in en nüfusu derneklerinden, siyasilerinden, gazetecilerinden bir demet Marriott otelin yemek salonundalar. Gürcistan'daki Yahudi cemaat birçok üst düzey siyasetçi, stratejistler, müsteşarlar, generaller resepsiyonda hazır ve nazırlar. Frederickson eşi dolayısıyla resepsiyonda. Eşi bu toplantıyı düzenleyen derneklerden birinin başkanı. Muhafazakar Yudaizm için Kadın Ligi, başkanı olduğu derneğin adı. Bakın Stone, Gürcistan'daki politik kargaşayı nasıl değerlendiriyor? American, Gürcistan Rusya ve Amerika arasında kalmış bir ülke olarak nitelenebilir mi? <Gülüyor> Gürcistan'ın şu anda geldiği nokta, Amerika'nın her ülkede görmek istediği bir nokta. Bu ülke demokrasiyi temsil ediyor. Azınlıkların haklarına saygı gösteriyor, muhalefete saygı gösteriyor. Burada böyle bir şey olduğunu görmek çok güzel. Milletvekili'nin ona kaşitle Avrupa Birliği dostluk grubunu yönlendiriyor. Gürcistan'ın geleceği için düşüncelerini soruyorum. Kısa ve kesin cevap veriyor. NATO, Tek kelimeyle NATO ve AB diyorum. Gürcistan'ın demokratik gelişme çabalarına İsrail'in verdiği desteği de çok minnettarız. Amerikan Büyükelçisi John Teft'i kalabalıktan dışarıya çıkarıyorum. NATO'nun Gürcistan için önemi nedir? Gürcistan, NATO'yu güvenliklerini sağlayacak bir örgüt olarak görüyor. Ama Gürcistan aynı zamanda güvenliğin sağlanmasında yardımcı da olabileceğini düşünüyor. Mesela Irak'taki operasyona Tugay gönderdiler. Bu bir NATO operasyonu değildi. Ama onlar başka NATO operasyonlarına da katıldılar. Kendilerini hazırlıyorlar ve NATO'nun üyesi olmak istiyorlar. Rusya'nın güneyinde NATO üyesi olmak. Konferansın düzenleyicilerinden birine bölgenin önemini soruyorum. Georgia is geopolitikli... Gürcistan, jeopolitik olarak önemli bir bölge. Stratejik bir ülke. Demokrasi sürecinde. Türkiye'de de birçok kereler yaptığımız gibi biz Amerikalı Yahudiler desteğimizi gösterelim istedik? Dünyanın bu bölgesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Neden? Bizce Batı bu bölgeye daha çok önem vermeli. Çünkü Gürcistan yakında NATO üyesi olacak. Gürcistan aynı zamanda kendisiyle ilgili kaygıları ve çıkarları olan Rusya'nın ve İran'ın komşusu. Kafkasya'da hayati öneme sahip bir ülke. Batı'nın çok güvendiği petrol ve enerji hatları buradan geçiyor. Yani pek çok nedeni var. Sonra demokratik bağlarımız var. Mükemmel gitmese bile demokrasi hareketleri ortada. İsrail ile ilişkileri de son derece yakın. Montro anlaşmasıyla Karadeniz ülkeleri Batı saldırganlığına karşı güvence altına alınmıştı. Amerika bir süredir Montrünün değiştirilmesi gereğinden söz ediyor. Gürcistan NATO'ya aday uya olurken Karadeniz'de sular usunuyor. İki hafta sonra Batı'nın petrol savaşının binlerce insanın canına mal olduğu Sudan'da görüşmek dileğiyle. iyi geceler efendim.